muvattasına dair. İnşallah bugün Bismillah diyeceğiz. Vukut-u Salah'dan namaz vakitleriyle alakalı olarak. Sorun yok değil mi? Sorun yok. Tamam. İnşallah bu hafta Allah nasip ederse Vukut-u Salah, yani namaz vakitleri aslında kitab-u Salah. Ee, dinin direği olan vukut e, Vaciklerin ilki ve aslı olan ve Kur'an'da en çok zikri geçen vacip olan namazla inşallah Bismillah diyeceğiz. Tabi namaz deyince namazın rukunları var. Hepimizin çocukluktan beri ezberlediği bildiği. O rukunların ilki aslı olmazsa olmazı nedir? Vaktin girişidir. Dolayısıyla ilk buradan başlıyor. İmam Malik Rahimullah aslında e, muvattayı bu baplara bölmüş. Temhidin yazarı İbni Abdilber aslen. Ravilerin e, alfabetik sıralamasına göre aslında hadisleri dizmişti. Ama Allah'ım da bizim takip edeceğimiz e, program, bernameç inşallah fıkıh baplarına göre ayrılmış şeklini irdelemek olacak. İlk hadisle başlayacağız. İnşallah abi okuyalım ilk hadisi. İbn-i Şihab radiyallahu anhudan rivayete göre Ömer bin Abdülaziz bir gün ikindi namazını geciktirmişti. Urve bin Zübeyir de o anda onun yanına girmişti ve onu uyarmak için şu hadise aktardı. Mughire bin Şube bir gün Kufe'de ikindi namazını geciktirmişti. O anda Ebu Mesud el Ensari de oradaydı ve şöyle dedi. El Mughire bunu niçin yaptın bilmiyor musun? Bir gün Cibril gelmişti, gelmişti de öğle namazını kılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kılmıştı. Sonra ikindi namazını kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldı sonra akşam namazını kıldı. Resulullah sallallahu, ve de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldı. Daha sonra yastı namazını kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldı. En sonunda sabah namazını kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıldı ve böylece namaz kılmakla em, emrolundum demişti. Bunun üzerine Ömer, Ömer bin Abdülaziz, Ey Urve ne dediğini iyi düşün. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namaz vakitlerini öğreten Cibril aleyhisselam mı idi diye sordu. Urve'de bu hadisi Beşir bin Ebu Mesud el-Ensari babasından böylece aktardı dedi. Evet. Şimdi ilk hadis bu. E, dikkat ederseniz hatırlayacak olursanız önceki derste mukaddimede hep Mürsel hadisten bahsettik. O da neydi? Tabiinin Resulullah aleyhissalatü vesselam'da naklettiği hadisti. Tabi irsalin Mürsel hadisin çeşitleri vardı. Etba'ı tabiinin sahabeden naklettiği adı da Mürsel'di. Burada İbn Şehab al-Zuhri var. Muhammed İbn Şehab al-Zuhri. Önce bu kimdir onu tanıyacağız. Ona dair selef ne söylemiş ona bakacağız inşallah. Ee, İbn Abdilber bunu anlatırken diyor ki künyesi Ebubekirdir diyor. Bu tabi'nin büyük fakihinin künyesi Ebubekirdir ve tabi'nin büyük fakihlerinden büyük alimlerinden bir tanesidir. Hafızı güçlü hafızası. İlimdeki güvenilirliğiyle de dinin büyük imamlarından bir tanesidir. tabiinin meşhurlarından bir tanesidir. Zuhri diye de görebilirsiniz. İbn Şihab ismiyle de görebilirsiniz. İkisi de aynı adamdır. Muhammed İbn Şihab, Zuhri. tabiinin büyüklerinden. Ve sahabeden birçok cemaate yetişmiştir. Bunlar arasında Enes bin Malik var. Sehl İbni Sa'd var. Abdurrahman İbni Ezher'e Zuhri var. Ve buna benzer başka sahabelere kendisi ulaşmış. Ve bu sahabelerden bizzat kendisi hadis dinlemiş. Büyük bir alimdir. Allah kendisine rahmet etsin. İbn-i peygamberin ashabından olan küçük çocuk olan sahabelere de ulaşmıştır. Bu az önce ismini saydığım sahabeler yetişkin sahabeler. Peygamber dönemindeyken çocuk olan, sonra tabi'in döneminde büyümüş, diğer insanlara ilim vermiş olan bazı sahabelere de yetişmiş. Mahmud ibni Rabia gibi, Abdullah ibni Amr ibni Rabia gibi, Ebu Tufayl gibi Ve sahibi ibn Yezid gibi ve buna benzer başka küçük olan sahabelerden de o dönemde peygamber döneminde çocuk olan sahabelerden de ilim almış. Tabi bununla alakalı olarak Said İbni Abdülaziz'den şöyle bir rivayet nakledilmiş. Diyor ki ben mekulden işittim ki diyor İbni Şihat döneminde insanların en alimi en fakihiydi diye onu övmüş. Aynı şekilde Ebu Bekir ve Ebû Meryem'den gene başka bir senetle tabi İbn Abdülber uzun uzun senetlerini getiriyor. Ben tek tek senet okumuyorum. Mekhûle dedim ki diyor insanların en alimi kimdir döneminde? Dedi ki İbn Şihaptır. Sonra kimdir diye sordum. Dedi gene İbn Şihaptır. Yani İbn Şihaptan kasıt eee İmam Muhammed İbn Şihab ez-Zuhri'dir. Bu sahabeye ulaşmış, sahabeden ilim almış olan tabiinin büyüğüdür. Bu tabii İbn Abdülber, İbn Şahab'ı öven çok senetli rivayet getirmiş. Yani ileri derecede rivayet getirmiş, sayfalarla rivayet getirmiş. Hatta onu överken şey diyor. E, onun methine dair iki tane, üç tane rivayet getirmek yeterli olmaz. Mustakil bırakın bir bab yazmayı, mustakil bir kitap yazabiliriz diye de ne yapmıştır? Ölmüştür. Mürsel hadisin şartlarından biri irsali yapan tabiini. Sika güvenilir, dininde fakih bir şahıs olmasıdır. Bu ne demektir? Tabinden binlerce adam var o dönemde yaşamış ama her birine aynı övgüyü ve aynı mertebeyi vermiyoruz. Neden? Çünkü fasığı var, adaletsiz olanı var, cahil olanı var öyle mi? İnsanlar çeşit çeşit yani. Zühri gibi tabinden kaç tanesi var? Zaten bu kitabı inşallah irdelerken o irsal yapılan, Ee, tek tek tabiinin büyüklerini aynı şimdi Zühri anlattığımız gibi Anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Tabi e, hadisin ben şerhine geçeceğim inşallah ama hadisin şerhine geçmeden önce hadiste ismi geçen tek tek şahıslar kimler bileceğiz tanıyacağız yoksa papağan gibi sadece okuyup geçeriz hadisleri. Burada ilk isim e, Zühri idi yani İbn Şehab'tı. İkinci isim Urva İbn Zubeyr İbn Avva. Urva İbn Zubeyr İbn Avva Zübeyr ibn Avvam'ın oğlu oluyor kendisi. Abdullah ibn Zübeyr de onun oğlu. Abdullah ibn Zübeyr de biliyorsunuz sahabedir kendisi de. Abdullah ibn Zübeyr kendisi cennetle müjdelenmiş, ateşin kendisine haram olduğu bir sahabedir. Hatırlayacak olursanız Abdullah ibn Zübeyr peygamber hacamat kanını içen sahabedir. Ve Abdullah ibn Zübeyr Medine'de ilk doğan çocuktur. Hatta o doğduğu zaman Medine bayram resmen ilan edip kutlamalar, eğlenceler yani daha doğrusu sevinç gösterileri yapmışlar sahabele. bunun sebebi de Yahudiler sihir yapmışlar Müslümanların çocukları olmasın diye. Yani Medine'ye hicret eden Müslümanların nesilleri, zürriyetleri ilerlemesin diye Buhari Müslim'in rivayetidir. Sihir yapmışlar. Abdullah bin Uzbe'de o sihir haberinden sonra doğan ilk çocuk olduğu için bütün sahabe Allah'ın bu belayı Müslümanlardan defettiğine şükretmek için sevinç gösterilerinde bulunmuşlar. Böyle büyük bir sahabe Zaten Zübeyr bin Avvam'ın kim olduğunu anlatmaya da gerek yok sahabeden yerini. Burada Urve var. Urve diğer çocuklarından. Eee Urve bin Zübeyr bin Avvam Kureşlidir. kendisi babası sahabedendir. Peygamberin yakın dostlarındandır. Annesi de Esma bint Ebubekir e Sıddık'tır. Yani Ebubekir'in eee kızlarından Esma'nın çocuğudur aynı şekilde. Ebu Abdullah diye de künyelenmiştir Urve bin Zübeyr bin Avvam. E, tabi, eh, Medine ehli olan tabi'in fakihlerinin 10 tanesinden bir tanesidir. Medine'de yetişmiş olan 10 tabi'in fakihinden e, bir tanesidir. Dolayısıyla e, büyük e, zatlardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir şey söylenemiyor. Babası adamın sahabe, annesi sahabe kendi nasıl tabi'in oluyor? Bunlar daha çocuk, ufak. Babaları ölmüşler. Tabi'in olmanın şartı nedir? Sahabeden ilim almak, onları görmek, onların dizinin dibinde oturmaktır. Ulaşamamış olabilirler. Yaşları küçük olabilir. Tabi burada tek tek yaşlarıyla alakalı rivayetleri İbn-i getiriyor. Biz günler her birini okusak ömrümüz yetmez bizim bu kitabı bitirmeye. Tek tek sene okusak. O yüzden özet genel bilgileri söyleyip geçmekle ne yapıyoruz? İnşallah yetiniyoruz. Şimdi öncelikli olarak bu hadisi senet olarak irdeleyeceğiz. Yani hadisin içerisinde bir de Ömer İbni Abdülaziz'in ismi geçti ki onu hepiniz tanıyorsunuz. O da e, tabi'in etbaat tabi'in dönemine e, yetişmiş olan e, 5. Raşit Halife diye isimlendirilen Ömer'in torunlarından olan Ömer İbni Abdülaziz. Onun da kim olduğunu herkes biliyor. Hadisin e, metni ve senedinde geçen isimleri böyle izah ettikten sonra hadisi senet olarak şey yapmak gerekir. İrdelemek gerekir. Zaten İbni Abdülber de böyle yapmış. Hadiste aslında bir kesiklik var. E, o kesikliğin sebebi de Ömer İbn Abdülaziz'in bir gün e, Urve yanına girdiği zaman namazı tekrar ettiğini, geciktirdiğini söylemiş hadiste. Ama İbn Şihab, İbn Şihab Urveden hadis işitmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir kesiklik ve kopukluk var. Şimdi onu izah edeceğiz birazdan inşallah. Yani bu hadis şimdi biz kitaba mukaddemi yaparken dedik ki. İmam Malik binlerce sahih hadisin arasından toplamış bunları. Şimdi diyoruz ki burada bir kesiklik var. Sahih hadislik hadis olmayla da kesiklik bir arada bulunmaz. Burada evet bir kesiklik var. Urve İbn Şihab'tan İbn Şihab Urve'den onlar birbirinden hadis duymamış olabilirler. Ravi bunu zikretmemiş olabilir. Ancak biraz ileride de zikredeceği şekilde İbn Abdilberg bu meseleyi cem etmiştir. Öncelikle birinci cem yolu aynı hadisin Yani İbn Şihab Zuhriden, İbn Şihab özür dilerim zaten Zuhrinin kendisidir. İbn Şihab Urveden karşılaşıp hadis birbirlerinden dinlemeseler dahi hadisi gene tabiinden muttasıl senetlerle beraber muttasıl yani hiçbir şekilde kesitlik olmayan senetlerle beraber başka kimseler rivayet edilmiş. Birincisi Leysin rivayeti senedi de sabit hadisin metni de sabit ben tek tek okumuyorum. Cibril aleyhisselamın hadisin özeti şu. Cibril Aleyhisselam'ın peygambere namaz kıldırdığı hadis. Les kanalıyla birinci rivayeti gelmiş. İkinci rivayeti Mamar ve İbni Cureyç'ten gelmiş. İkinci senetle beraber, ikinci kanalla beraber bu şekilde gelmiş. Abdurrezzak gene Musannef'in üçüncü senet olarak bunu tahric etmiştir. Bu Abdurrezzak elhamdülillah bunu e, muhtasıl Sika ravilerle beraber aynı şekilde İbni Şihab'a kadar uzandırmış. Ve İbni Şihab'tan bunu sahih senetlerle bir, birlikte aynı şekilde Ee, ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Dördüncü senedi de İbn-i gelen senettir. Beşincisi ise Abdullah i̇bn Muhammed İbn-i Abdülmumin'den e, Usam İbn-i Zeyd'den gelen daha doğrusu bir hadistir. Yani hadisi İbn-i Abdülber dört beş tane ayrı hadisle ne yapmış? Güçlendirmiş. Yani aynı manada peygambere Cibril'in geldiğini ve Cibril aleyhisselamın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme namazın vakitlerini öğretmek için Buranın altını çiziyorum. Namazın vakitlerini öğretmek için peygambere namaz kıldırmasını anlatıyor hadis-i şerif. Ve bu e, peygamberi Cibril aleyhisselamın imamlık yaptığıyla alakalı haber birçok sahih hadisle sabit olmuştur ve ilim ehli bu konuda ihtilaf etmemiştir. Siyer ehli de buna icma etmişlerdir kardeşler. Çünkü namaz peygamber sallama nerede farz kılınmıştır? Mekke'de tabi tarihiyle alakalı da ihtilaflar var. Hicri 8, hicri 7, hicri 10 diyenler var. Allahu alem. Allah en doğrusunu bilendir. Daha öncesinde namaz yok muydu? Şimdi o istilafı anlatacağız inşallah. Ee, namazın farz kılınışı Mekke'de İsra hadisesiyle beraber olmuştur. Namazın farz kılınışı İsra hadisesiyle beraber olmuş. Ancak namazın şekli noktasında da ihtilaf edilmiş. Ayşe'den gelen rivayette Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Namaz Mekke'deyken ikişer ikişer rekat olmak üzere farzlı. Namaz Mekke'deyken ikişer ikişer rekat olmak üzere farzdı. İsra olayı ile beraber hazırda olan, seferde olmayan mukim olan kişiye dört olarak arttırıldı. Seferde olana da iki rekat olarak bırakıldı diyor. Ayşe radıyallahu anha kendisi bu rivayeti yapmış. Şabi, Meymun İbn Mihran ve Muhammed İbn İshak da onunla aynı görüştüler bu ihtilafta. Yine İbn Abbas'tan Ee, başka bir rivayet geliyor ki i̇bn Abbas e, normalde hazırda mukimken dört rekat, sefeldeyken iki rekat şeklinde olduğunu söylemiş. İlk e, namazın farz kılınışının bu şekilde olduğunu söylemişler. Sadece akşam namazının üç rekat kılındığını ve sabah namazın iki rekat olduğunu yani bizim bugünkü bildiğimiz şekliyle namazın ilk farz kılındığını i̇bn Abbas radiyallahu anhuma ne yapmış rivayet etmiş. Burada sahabe arasında bir ihtilaf var. Ayşe ile i̇bn Abbas arasındaki ilk ihtilaf değil bu. Allah'ı gördü mü peygamber İsrail'e çıktığı zaman Rabbini gördü mü diye. Orada da ihtilaf var. Gene Ayşe ile i̇bn Abbas farklı kabilleri ve görüşleri ortaya koyarlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsine merhamet etsin. Bunların sebebi bazılarına hadisin ulaşıp bazılarına ulaşmamasıyla alakalıdır. Yoksa ne Ayşe ne i̇bn Abbas kendilerine sahih sabit senetle bir hadis ulaştığı zaman onu ne yapmazlardı? Terk etmezlerdi. Bu da bir şey ortaya koyuyor. Sahabenin dahi ulaşamadığı hadisler varken büyük müştehitlerin hadislerinin de aynı şekilde hadislere de ulaşamama gibi problemleri söz konusudur arkadaşlar. Ya yani bu bunu en açık ortaya koyan ihtilaflardan bir tanesidir. Sahabeye dahi bazı hadisler bazı bilgiler ulaşmadıysa büyük imamlara da dört mesle fakihlerine de ulaşmaması çok normaldir bize de ulaşmaması çok normaldi. Altını çizerek söylüyoruz. Bize de bazı ilimler, bazı bilgiler ulaşmamış olabilir. Müslüman ne yapacak? Bildiği kadarıyla amel edecek. Bilmediğinden de Allah'tan korkup ilim talebine devam edecek. Tabi dediğimiz gibi ilim ehli bu noktada ihtilafları var. Onu cem etmeye çalışalım şimdi inşallah. Ayşe'den gelen hadiste diyor ki: "Faradallahu sallallahu aleyhi ve sellem أولما فرضها ركعتين ركعتين." Allah Resulüne diyor: Önce namazı ikişer ikişer farz kıldı. ثُمَّ أَتَمَّتْ فِي الْحَدَرَ أَرْبَعًا Sonra mukim olana dört rekat olarak tamamladı. وَاَقَرَّ صَلَاتُ السَّفَرَ عَلَى الْفَر۪يلَةِ الْعُولَ Sefer namazını da ilk hali üzerine bıraktı diyor. Ayşe Allahu anha. İbn-i de diyor ki ilim ehlinden bir cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İsra'dan önce kendisine namazın farz olmadığını söylemişler. Ancak gece namazı dışında, gece namazı farzdı Ve kendisiyle beraber Ramazan gecelerinde bugün teravih diye isimlendirilen ki aslında gece namazları teravih. Gene yanlış bilinen bir hatayı düzeltelim inşallah. Teravih gece namazından ayrı özel bir namaz değildir. Teravih Ramazan ayında kılınan gece namazıdır. İslam'ın ilk başında farzdı kardeşler. İlk başında farz olduktan sonra bu dediğimiz İsra hadisesinden sonra beş vakit namaz farziyete döndürülünce zaten öncesinde de neshi var. Onu anlatacağız inşallah. Öncesinde sadece gece namazı vardı ve sahabede ne yapıyordular? Hiçbir sınır olmadan, hiçbir şartlandırma ve illetlendirme olmadan, munhasır bir vakti olmadan peygambere de sahabeye de farz olan neydi? Gece namazını kılmaktı. Sonra şu ayetle beraber alim e Allah tuhfsu aleikum Allah sizin buna güç çetiremeyeceğinizi bildi ve Allah sizin tövbenizi kabul etti. Fakravu mertayas saramin al Kurandan Size kolayınızı geleni okuyun ayetiyle beraber. Gece namazı ümmetten ne oldu? Vacipliği ve farziyeti kaldırıldı. Ve İsra hadisesinde de ilim ehlinin cumhurunu belirttiği gibi İsra hadisesinde de namaz beş vakit kılınınca artık geçmişteki o gece namazı da ortadan kalkmış olduk. Sadece peygambere bu hüküm kas olarak devam etti. Bu peygambere özel bir hükümdü. Bize farz değildi ama peygambere farzdı. Aleyhissalatu vesselam da bunun üzerine devam ediyordu ve namazlarını kılıyordu gece namazlarını. E, çünkü bunun en açık delili Arabi peygambere gelip soru soruyor. Aleyhissalatu vesselam ona İslam'dan haber verince as-salavatul hamse diyor. beş vakit namazdır. Fakale hal alayye gayraha dedi ki bana başkası var mıdır yani Beş vakit namazın dışında ayrı bir namazlar var mı? Peygamber dedi ki kalele. Dedi ki hayır. Yani eğer gece namazı da vitir vacip de burada bitir meselesi de işaret vardır. Vitir'in vacip olmadığına, mühakkak sünnet olduğuna. Eğer vitir de gece namazda farz olsaydı peygamber muhakkak tebliğ etmek zorunda olacaktı. Çünkü vacip neydi arkadaşlar? Terkinde günah kazanılan şeydir. Cehennem tehdididir. Terkinde cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalınan bir bilgiyi peygamberin haber vermemesi mümkün değildir. Yani peygamber eğer o da vacip farz olsaydı ne yapacaktı? Kesinlikle o sahabeye haber Verecekti bunu ve vermemiş arkadaşlar. Ayşe'den de aynı manayı destekleyen bir rivayet gelmiş. Onda burada İbn-i Abdüber naklediyor. Gece namazını nafile kıldı. Farzlar geldikten sonra insanlara Allah subhanahu wa ta ta'ala diyor. Gene Hasan'dan benzeri bir şey gelmiş. E, ruhsat indikten sonra diyor. Yani emir geldikten sonra İsra hadisesinden sonra namaz emri gelince artık gece namazı da neye çevirildi ümmet için? Nafileye çevirildi. Allah'ın doğrusunu bilendi. Tabi burada uzun İsra hadisesini de getirmiş. İsra hadisesinde çünkü namazın vaktiyle, rekatıyle vaktiyle alakalı bir şey var. Bir e, ibare var. O da hadisi uzun senediyle getirmemiş. Biraz mukaddimi yapmış. Sonra konumuzla alakalı olan kısmını almış. ثُمَّ فُرُدَتْ عَلَيَّ صَلَهُ فَمْتُونَ صَلَاتَ كُلَّ يَوْمِينَ Peygamber İsra'ya anlatıyor. Her gün diyor elli vakit namaz bana farz kıldığında diyor. Faaqvaltu femarartu ala Musa. Kabul ettim ve Musa'nın yanına gittim. Fakale bimaa umirt, Dedi ki neyle emrolundun? Kultu umirtu bihamsina salaa kulli yawm. Her gün elli vakit namazla emrolundun. Kale inne ummetake la testati 50 salata kulli yawm. Senin ümmetin her gün elli vakit namaz kılmaya güç getiremezler. kad nase kablek. Ben senden önce insanlara haber verdim. Ve beni israela eşeddül mualeca. Beni İsrail'i ben bu konuda çok çok tedavi etmeye, ilaçla tedavi etmeye bu hastalığı gidermeye çalıştım. Ferci elâ Rabbik fas'alut takhfif li ümmetik. Rabbine dön de ümmetin için bir hafifletme Allah'tan dile. Feraca'tu <gülüyor> peygamber sallallahu diyor ki ben geri döndüm. Fe vada anni ashra fe cealeha 40 sonra mislihu sonra 30 sonra mislihu fe 20. Peygamber bunları her birini anlatıyor. 50 sonra 40 sonra 30 sonra 20. Her seferinde gitmiş, Allah'tan talepte bulmuş, Allah da düşürmüş. Fe cealâ aşaran, on vakit kıldı daha sonradan. <gülüyor> Musa Musa'ya geldi. Dedi ki Allah on vakit kıldı. Musa gene aynısını söyledi. Git Allah'tan hafifletmesini talep et diye. Fe cealâ hamsen, sonra da beş vakit kıldı. Fe cealâ hamsen, sonra da beş sonra Musa'ya geldim. Dedim ki ne yaptın? Kurtu cealâ hamsen dedi ki Allah beş vakit kıldı fekale mislehu aynısını söyle fekultu selamtur yani ben de dedim ki bıraktım ne yani artık teslim oldum beş vakte Tabi şimdi akılcı hadis inkarcıları bu hadis Bukhari hadisi Fetul Bari'de de İbn Hacer bu hadisi şerh etmiş akılcı hadis inkarcılar diyorlar Allah'la pazarlık mı olur böyle hadis mi olur diyorlar yani onlar hiç akıllar düşünmüyorlar ki aslında duada Allah'la pazarlığın bir çeşidi olması gerek çünkü zaten yazılan kader değiştirilmeyecek Allah her şeyi yaratmadan önce ne olacağını biliyordu. Biz kaderi iman babında defalarla işledik ki insanın kaderi daha yerler ve gökler yaratılmadan binlerce sen önce yazılmıştır, her şey olmuştur. Her şey yazılmasına rağmen ve yazılanın asla değiştirilmeyeceğine inanmamıza rağmen Allah'tan belalarımızı defedip bize hayır vermesini isteriz. O zaman bu da Allah'la pazarlığın başka bir çeşidi olurdu. Şüphesiz ki Resulullah'ın geri dönüp Allah'tan namaz yükünü hafifletmesini talep etmesi aleyhissalatü vesselamın dua babındandır. Allah'tan niyaz babındandır. Allah'a dua etmiştir. Allah da peygamberin duasını ne yapmıştır burada? Kabul etmiştir arkadaşlar. Namazın beş vakit oluşu da bu İsra hadisesinde ortaya çıkmıştır. Tabi burada bazı rivayetleri daha getirmiş İbn Abdülber. Farklı rivayetleri gene namazla alakalı olarak o E, fa, namaz isra hadisesinde farz kılınmadan önce gece namazına toplanıyor ya sahabe orada hadiste diyor ki as-salatu cami atun diye nida edilirdi namaz toplayandır bu da açıkça gösteriyor ki ezan o gün meşru kılınmamıştı Mekke'deyken ezan yoktu hani çocukluktan beri anlatılır ya yok Mekke'de öyle zulüm geçirmiş ki kuyudan ezan okuyormuşlar yani Mekke döneminde ezan diye bir şey yok zaten arkadaşlar hani bu rivayetin yalanlığı toplumda öğretilen bu yalanın yalanlığı böylelikle ortaya çıkmış oluyor Ezanın meşru kılınışı hicretten bir yıl sonradır. Medine hicretten bir yıl sonradır. O da Abdullah İbni Zeyd isimli sahabeye uykusunda, rüyasında bugünkü okuduğumuz Abdullah İbni Zeyd isimli sahabeye bugün okuduğumuz ezanın şekli, keyfiyeti ne yapılmıştır, gösterilmiştir. Bir iki sahabe de aynı rüyayı görünce ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyaların hak, salih rüyalar olduğunu tasdik etmiş Ve ezan bugünkü şekliyle ne yapmıştır? Bize kadar arkadaşlar ulaşmıştır. Tabi burada çok güzel sözleri var İbn-i Abdülben. Özellikle onun altını çizdim sizlere okumak için. Burada şeyi anlatıyor. Namazın vaktini anlatıyor Cibril hadisinde. Cibril hadisindeki manaları yorumladıktan sonra diyor ki وَاِنَّمَا الْحُجَّةِ فِي شَهَادَةِ men شَهِدِ Hüccet diyor şahitlik edenin şahitlik ettiği şeydir diyor. Läffe kvällen men kasseran hävdar dåligt att vajzman är vaktad. Det gör att de ska hitta de. taksirat yapanın taksiratına itibar edilmez. Yani bu ne demektir? Allah diyor ki de är la ilaha illahu, och de är alla Allahs mekanik och de är alla Allahs mekanik och de är alla Allahs mekanik och de är alla Allahs Allah'ın meleklerin ve ilim sahiplerinin şahitlik edişi, bununla beraber milyonlarca veya milyarlarca kafirin bu şahitlikten habersiz oluşu, bu şahitlikten cahil oluşu o şahadeti batıl kılmaz. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yani hüccet diyor ulaşmışsa ulaşmıştır yani. İlim ehlinden bazılarının bilme işi, onlara bunun ulaşma kesinlikle diyor bu konuda e, hakkın, hüccetin zayıflığı veya tutarsızlığı değildir diyor. Bunlar önemli sözler. Burada Ayşe'nin hadisini reddetmek için bunu söylüyor. Diyor, Ayşe diyor böyle söylemiş ama Ayşe'nin bu söylediği söz doğru değildi. Çünkü sahabe tabi'in ve ilim ehlinden koca bir cemaat namazın farz ile alakalı böyle söylemişler. Ayşe'nin söylediği tam zıttı olan i̇bn Abbas'tan gelen görüşü söylemişler. Ayşe'nin bu konudaki taksiratı ona ulaşamaması bu noktadaki kesikliği şahadetin veya hüccetin batıllığını göstermez demiş. Allah kendisine merhamet etsin. Mücahid'in İbn Abbas'tan yaptığı rivayeti getirmiş. Furu det'il salatu ala lisanin nebi sassa fil hadar arba'an peygamberin diliyle namaz diyor. Mukim kişiye dört rekat olarak farz kılındı. Wa fis sefer seferde yolculukta da iki rekat olarak. Wa fil khaf korku anında da tek rekat olarak. Tabi bu hadis de <gülüyor> Müslim'in rivayet ettiği hadis o da gelecek ileride inşallah namazda korku, savaşta korku namazı denen bir namaz var. Tek rekat halinde kılınıyor. Tabi imam iki kılıyor. Ordunun yarısı bir rekatı imamla kılıyor. Yarısı geri geçtikten sonra diğer yarısı geliyor. Onun keyfiyeti ve şekliyle alakalı da çok ciddi derin ihtilaflar var. O da babı geldiği zaman derin olarak uzun uza diye işlenecek meselelerden bir tanesidir. Tabi burada şimdi hadisin fıkhına geçiyoruz. Yavaş yavaş kardeşler senedi irdeledikten sonra şahısları irdeledikten sonra Hadisin fıkhına baktığımız zaman, ilk bize garip gelen bir nokta olması lazım. Orası da neresi? Gören arkadaş var mı? Ömer i̇bn Abdülaziz gibi birinin namazı tehir etmesi. Yani vaktinden namazı tehir etmesi. Normalde kendisi güvenilir, öyle mi? Öyle salih bir insandır yani. Ki kendi halifeliği döneminde İslam toplumunu, İslam devletini ihya etmiş, ıslah etmiş, çok büyük hizmetler yapmış birisidir. Också i nebir sahımden hadis sabit olmuş ki lā ala kum tudrikūn akwamen yu akiri unasala. Öyle kavimlere varacaksınız ki onlar namazı tekhiredecekler vaktinden. Fa in adrak tumuhum fasallu fi buyutikum ul waktulledi tarifun. Eğer diyor onlar namazı geciktirirler, siz evlerinizde bildiniz vakitte namazlarınızı kılın diyor. Wasallume ahum waj aluhasubha. Siz sonra da onlarla beraber namazı kılın, onda kendinize nafile kılın diyor. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelecekte namazı tehhir eden melikler, krallar, emirler geleceğini haber vermiş. Gene Mamar Abdullah İbni Osman'dan, İbn Hayfem'den, Kasım İbni Abdurrahman'dan o da Abdullah İbni Mesud'dan şunu nakletmiş. Anne Nebisi Aleyhisselatü Vesselam kâle lehu keyfe bike ya Ebu Abdurrahman idâ kâne aleyke umara yutfûne sünne ve yuakhirûne salli an Ey Abu Abdurrahman demişler. Öyle emirlere varırsak ki o emirler sünneti söndürür. Yani bidata bulaşır. Sonra da namazı vaktinden geciktirirseler ne yapalım? Kefe keyfe emrunu ya Resulullah. Biz sorduk peygambere diyor. nasıl yapalım? ey Allah'ın Resulü onlara ulaşırsak. Fakalen Nebi sallallahu peygamber bize dedi ki: Yeselunu ibni ummi Abdin, "Keyfe yefal la taata li mahlukin fi maasiyetillah?" Peygamber bize cevaben dedi ki: Ey Ummu Abd'ın oğlu Nasıl yapacaksın biliyor musun dedi. Allah'a isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur. Allah'a isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur. Bu da açıkça gösteriyor ki namazı vaktinden geciktirmek bir grup fakihe göre nedir? Masiyetlerden bir masiyettir aslında. İleride gelecek birazdan zikredeceğim inşallah. En faziletli amel nedir? Vaktinde kılınan namazdır. Kaldı ki İslam devletinde İslam emirlerinin yanında öyle mi? İslam Devlet başkanlarının ve imamlarının katında devletin kurtarılmış bölgelerinde çünkü cihat İslam devleti için kaçınılmazdır. Hep savaşlar vardır. Seriyyeler kurtarılmış bölgelerin çok uzaklarındadır. Kurtarılmış bölgelerde yerleşik hayat söz konusudur. O yerleşik hayatın olduğu bölgelerde de imamlar, halifeler vaktinden namazını kılmalıydılar. Tehir etmemelidirler kardeşim. Eğer bu haberde bir insan zannederse ki Burada tehir etmek, vaktinden çıkarmaktır namazı hadislerde. Ee, Ömer İbni Abdülaziz'de kastedilen budur. Hata eder çünkü hadislerde kastedilen ney arkadaşlar? Burada İbni Abdülbel buna dikkat çekiyor. Namazı vaktinden geçirmek, namazın vaktini geçirmek demek. Anlaşıldı mı? Yoksa bir hacet, bir zaruret gereği namazı geciktirmek zaten peygamberin de sünnetinden, sahabesinin de sünnetinden, onların yoluna güzellikle tabi olan insanların sünnetinden. Dolayısıyla burada ihtimaldir ki Abdül, Ömer İbn Abdülaziz rahimahullah bir hacetten bir ihtiyaçtan dolayı ne yapmıştır? Devletin insanların acil bir işinden dolayı zaruretten dolayı ne yapmıştır? E, namazı tekrar etmiştir yoksa tekrardan kastı vakti geçirmesi değil, bu nakle ulunan namazı geciktirmelerine dair kınanan hadislerin hepsindeki murad edilen mana nedir arkadaşlar? Namazın vaktini geçirecek şekilde namazı tekrar etmektir. Yoksa emirin mesela bugün bütün Suudi Arabistan'da da Mısır'da da geçmişten kalma bu örfü devam ettiren, Ya toplumlar dahi mesela her namazdan sonra 10 dakika 15 dakika ezan okunduktan sonra bir bekleme süresi tanırlar ki insanlar toparlansınlar. Birazdan yas namazının vakti anlatılırken de izah edilecek inşallah. Ee, bunun Bu tehir kınanmış bir tehir değildir. Yani bu geciktirme kınanmış bir geciktirme değildir. Zaruret gereği böyledir. Dolayısıyla Ömer İbni Abdülaziz'in namazı geciktirmesi de vaktinden dışına çıkarmak değil, vakti içerisinde bir hacet ve zaruret sebebiyle birazcık ertelemek, ileriki bir vakti atmak demektir kardeşler. Burada da delalet ediyor ki açıkça birçok rivayet getirmiş, ben tek tek senetleriyle beraber okumuyorum. Fakihler kendi zamanlarında imamlarıyla beraber, halifeleriyle beraber namaz kılarlardı ve insanlara da bunu emrederdiler. Hasan-ül Basri, Zuhri, Katade birçokları emirler namazları geciktirseler dahi tabinin bu büyük fakihleri emirlerle namazları kılmışlardır. Kendileri evlerinde vaktinde kılmış, emirlerle kıldıkları namazı da kendileri için ne saymışlardır? Nafile saymışlardır. Burada neye işaret var? Selefin dindeki derin anlayışına işaret var. Eğer sırf emirler namazı vaktinden geciktirdiler diye cemaate böyle büyük insanlar çıkmasaydılar O zaman fitne başına alıp gidecekti. İnsanlar diyecektiler ki işte bunlar dönemin halifesini tekfir ediyorlar. Zaten haricilik fitnesi var. Zaten ortalık birbirine karışmış. İnsanlar birbirine kılıç çekmiş. Böyle fitne dönemlerinde selefin yaptığı icraatlara ne kadar dikkat ettiğine burada işaret var. Dinde derin anlayışı olan insanlar da bu anlayıştan ne olmazlar kardeşler? Mahrum kalmazlar. Tabi diyor İbni Abdülber bir izah daha yapmış. Birçok fakir diyor o dönemde namazı geciktirmelerine rağmen cemaate çıkıp cemaat içerisinde namaz kılmalarının birçoğunun sebebi ölüm ve hapsedilmek korkusuydu diyor. O dönemin zalim yöneticileri, zalim hükümdarları böyle yapan insanlara işkence etmişler. İmam Maliye de dönemin halifesi yapmış. Daha sonra hatasını anlayıp özür dilemiş. Geçen hafta söylemişti. Ebu Hanife zaten bir rivayete göre işkence altında şehit olmuştur. Başka bir rivayete göre de çıktıktan sonra vefat etmiştir. Dönemin halifesi görev almadı diye kendisini hapsetmiş, eziyet etmiştir. Bu ve buna benzer canlarına dair gelecek korkular sebebiyle selef ne yapmışlardır? Namaza çıkıp bu tarz imamların arkasında namazlarını kılmışlardır arkadaşlar. E, tabi burada bir şeyin delili var. Eğer mümin böyle buna benzer vakalara ulaşırsa kendine bu ruhsatı kullanabilir. Daha büyük fitnelere, dininde daha büyük fitnelere düşmemek üzere düşmemek için. Gene buna benzer İbn-i Abdülber birçok hadis getirmiş. Ben bunları tek tek okumak istemiyorum. Çok uzayacak kelam yoksa. Çünkü her biri aynı manalarda. Seleften, sahabeden, peygamberden gelen, namazı geciktiren eğer yöneticilere ulaşırsak Onlara karşı yap tutunacağımız tavrı hepsi ortak bir dille ifade etmişler. Dediğim gibi vaktinde evde kılmak onlarla beraberde nafileyi kılmaktır. Yoksa biz namazı kıldık diye geçip kenara oturmak fitnenin kapısını açmak değildir arkadaşlar. Namazın vakti, vakitlerine gelince hadisin fıkhına girdik. İbni Abdülberrahim Allah diyor ki Müslüman alimler icma etmişlerdir her dönemden her asırdan ve her şehirden ki diyor. Bize ulaşmıştır ki öğlen namazının ilk vakti güneşin tam tepedeyken aşağı doğru meylettiği andır. Yani güneş tam tepede olduğu zaman tam öğlen vaktidir. Tam tepeden artık batma cihetine yönüne doğru hafif meylettiği anda, meylettiği anda icma vardır ki her dönem alimlerinden öğlen namazının vakti girmiştir. Bu Müslümanların alimlerinin icmasıdır öğle namazının ilk giriş vaktiyle alakalı olarak. Çünkü Allah ayette diyor ki, akimiz salalı duluk işemsi, güneş batmaya şey yaptığı zaman namazını kıl diye bu öğle namazının vaktine işaret edendir. Duluk kelimesiyle alakalı farklı tefsirler var. Meyl ettiği veya battığı gidiye iki tane farklı mana getirilmiş ama. Dediğimiz gibi alimler icma etmişler ki öğle namazın vakti ne zaman girmiş, tam güneş tepeden batmaya meylettiği zaman. Şimdi bu yazdan diğer vakitler de geliyor şimdi inşallah kardeşler. Bunlara çok dikkat edin. Şimdi mesela yakın zamanda konuşulduğu için söylüyorum. Abdülaziz Bayındır'ın bir işte imsakiyesi var. Ee, hazırladığı farklı namaz vakitlerinden oluşan, Diyanet farklı bir vakit söylüyor. Her türlü takvimde farklı farklı vakitler dillendiriliyor. Bunların aslında altında yatan temel problem biz gibi tevhid ehli Müslümanların kafirlerin ağzına bakıp din öğrenmesidir. Oysa ki bizim dinimiz zaten kitaplarda var. Bunlardan din öğrenilmez. Bunlar sapık insanlar. Bunlar sapık taifeler. Bunlar zaten ilim alınmaz. Kendisi Allah, Abdülaziz Bay'ındır gibi bir kafir. Allah benim kimle evleneceğimi ben seçene kadar bilmez diyen bir kaderi kafirdir ki bunun geçmiş selefini bütün ümmetin selefi icma ile tekfir etmişler. Bu adam apaçık kaderi ve kâfir bir adam. Dolayısıyla bundan namaz vaktini öğrenmenin anlamı yok. Eğer bu gibi kıstasları öğrenirsek gözümüzle dahi ne yapabiliriz? Allah'a hamdolsun namazın vakitlerini az çok kestirebiliriz. Ee, elhamdülillah. Dediğim gibi ilk bilmemiz gereken şey namazın vaktiyle alakalı. Öğlen namazın ilk giriş vakti güneşin tam tepeden batmaya meydidir arkadaşlar. Alimler cuma'nın vaktinde ihtilaf etmişler. Cuma vaktiyle alakalı olarak hepimizin çocukluktan beri bildiği kafamızda kalan öğle namazın vaktidir diye bilinir. Ama birçokları buna muhalefet etmişler. Ee, mesela sebebi de Cabir'den gelen hadis diyor ki Kunnallese innebi SAS'ı Melcuma biz peygamberle beraber cumayı kıldık. Sunna erci fanukay. Sonra biz geri döner kaylule yapardık. Kaylule ne biliyorsunuz hepiniz değil mi? Kaylule öğlen uykusudur. Yani öğlen namazını kıldıktan sonra Dinlenmedik ki bunun bedene faydaları çok açıktır. Doktorlar bunu ispat etmiştir. Çok çalışan kroflar, iş adamları, peygamberin bu sünnetini dünya adına tatbik ediyorlar. Bizim gibi Müslümanlar da eğer gücü yeten varsa bunu tatbik etmesinde hayır ve fayda vardır. Çünkü kaylule gerçekten vücuda faydası olan, vücudun o saatte uyuması gereken saat olan bir saat, vücudun gerekli hormonlarını salgılatan bir unsur. O yüzden peygamber yaparmış, sahabesi de yaparmış. Cuma'yı öyle kılarlarmış ki erken bir vakitte, güneş tam tepede olduğunda e, Cuma'yı kılarlarmış, sonra da kaylule yaparlarmış. Bu kadar vakit olunmuş ikindi namazı için. Dolayısıyla bu gibi rivayetlere dayanaraktan da alimlerden bir kısmı demişler ki Cuma'nın vakti e, bir grup zaten sabit çocukluktan beri bildiğimiz Cuma'nın vakti öğlenin vaktidir diye. Diğer grup ulemaya göre de Öğlenin vakti şey, Cuma'nın vakti güneşin tam tepeye çıktığı vakittir. İlk erken vakittir. Cuma bu kadar erken bir saatte kılınabilir diye de beyan etmişler. Allah en doğrusunu bilendir. Gene öğlen namazının son vakti ne zamandır orada ihtilaf etmiş fakihler. Burası şimdi önemli. İlk giriş vaktini söyledik. İcma var burada. Cuma'nın vaktinde ihtilaf var. Aynı şekilde öğlen namazının çıkış vaktinde de fakihler arasında ihtilaf var. İmam Malik ve ashabı öğlen namazının vaktini bir şeyin gölgesinin misli kadar olduğu vakittir demiş. Öğlen namazının çıktığı vakit. Bir şeyin gölgesi misli kadar. Mesela bu kalem bir metre. Kalemin boyu da bir metre aynı şekilde gölgesi de. Güneş vurduğu zaman. O zaman anlayacağız ki biz ikinci namazının vakti gelmiş. Yani öğle namazının vakti artık bitmiş çıkmış. Tabi bu sadece İmam Mali'nin mezhebi değil. İmam de aynı şekilde Ahmet bin Hanbel'den de rivayet edilen Ebu Sevir'den, Davud'dan Ve başka birçok fakihten rivayet edilen mesettir arkadaşlar. Tabi onlar birçok rivayeti delil almışlar. Burada tek tek senetleriyle getirmiş ama biz bunları zikredemeyiz. Bu konuda kim muhalefet etmiş? Ebu Hanife ve Ashabı. Ebu Hanife ve Ashabı demişler ki öğlen namazının çıkış vakti demişler bir cismin gölgesinin iki misli kadar olduğu vakittir demişler. Bir cismin gölgesinin iki misli kadar olduğu Vakittir demişler. Ve e, bu içtihadı koyduktan sonra aslında kendi mezhebinden birçok fakih de ona muhalefet etmiştir. İmam Tahavi gibi. İmam Tahavi bu görüşü kabul etmiyor. Tahavi hatta Ebu Hanife'den e, o birinci söylediğimiz Malik ve Şafi diğer cumhur fakihlerin gittiği görüşü naklediyor ki öğlen namazının çıktığı vakit bir cismin gölgesinin misli kadar olduğu vakittir arkadaşlar. Peki Ebu Hanife niye böyle söylemiş? Bunu birkaç şekilde tevil ediyorlar fakihler. Çünkü mesela yaz ve kış dönemlerinde güneşin durumu değişik olur. Yani yazın çok açık, kışın güneşi göremeyiz çoğu zaman. Öyle mi? Dolayısıyla hani hava şartları havanın kapalılığı veya açıklığı gölgeye ne yapacak? Tesir edecek. Ebu Hanif ediyorlar bunu ihtiyattan söyledi. Müstahap olan vakit budur demek için. Yoksa e, öğlen namazının vakti bitmedi Öğlen namazının vakti bir cisimlerin gölgesi bir misli kadar olduğu zaman bitmez demek için değil. ikindi namazının kılınma vaktinin müstahhaplığını, müstahap olan vaktini belirtmek için söyledi diyorlar. en doğrusunu bilendir arkadaşlar. Peki ikindi namazı ne zamandır son vakti? Burada da İmam Malik Rahimullah demiş ki ikindi namazının vakti bir cismin, İki misli kadar gölge olursa demiş. Şimdi Ebu Hanife'nin öğlen namazının son vaktine dediği sözü İmam Malik ikindi namazının son vakti için söylemiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ikindi namazı nedir? Kerahat vaktine isabet eden vakittir. Öyle mi? Yani güneş batmadan 45 dakika, 40 dakika, yarım saat önce kerahat vakti başlar. Tabii orada da ihtilaf var. Kerahat vaktinin ne, ne kadar olduğuyla alakalı olarak. Bir cismin Gölgesi iki misli kadar olduğu zaman ikindi namazın artık son müstehab olan vakti çıkmış olur. Bir cismin gölgesi misli kadar olduğunda ikindi namazı başlıyor vakti. Çünkü öğlen bitiyor o vakitte. İkindi namazı da ne zaman bitiyor? Kerahatin başlamış olduğu bir cismin gölgesinin iki misli kadar olduğu vakitte. Sonra kerahat vakti var zarureti olan işi olan. Tabii münafık da o vakte bırakır. Tilke salatil münafık, tilke salatil münafık. İşte bu münafın namazıdır, işte bu münafın namazıdır diyor. İkinli namazını tehir eder. Ne yapar? Ta son vaktine kadar orada da tavuğun yem topladığı gibi kafasını eğer eğer kaldırır. Öyle mi? Bu münafın namazı olduğu için İmam Malik bu şekilde söylemiş. Hani son müstahap olan vaktinden bahsetmiş İmam Malik Rahimeoğlu'na. Dediğim gibi fakihler genel olarak İttifak etmişler ki güneşin batışına kadardır. Çünkü bu zaten akşam namazının başlangıç vaktidir. Akşam namazının başlangıç vakti de hadislerde belirtildiği gibi güneş baş, batmaya başladığı andan itibarendir. Peki akşam namazı ne zaman bitmiştir? Şimdi burası çok önemli. Özellikle bütün Müslümanlar buraya çok ciddi dikkat etsinler. Ki e, Süleymaniye imsakiyesiyle Diyanetin hazırladığı imsakiye arasında akşam namazı arasında çok ciddi bir fark var. Yani çok erken bitiyor akşam namazının vakti. Aslında bu doğru olan görüş arkadaşlar. Seleften çoğu akşam namazının hemen kılınması gerektiğini söylemişler. Hiçbir zaruret olmadan, hiçbir erteleme sebebi olmayacak bir şekilde yani akşam namazına hatta bitiş vakti belirtmemiş çoğu. Demişler ki zaten akşam namazının bitiş vakti yoktur. Ezan okunur namaz kılınır demişler. Hatta doğuda falan söylenir. Akşam namazının vakti at kuyruğunu sallayana kadardır diye atalarımız da ne yapmıştırlar? Böyle o vaktin kısalığını belirtmişlerdir. Aslında bu şeriatın mirası olan onlara sözler aslında. Gerçekten akşam namazının vaktiyle alakalı olarak çok ciddi ihtilaflar söz konusu bitiş vaktiyle alakalı. Ama tabi ona bir vakit sınır koyan fakihler gökte semada yok oluşudur, yok oluşudur demişler. Şafak nedir? Gökteki kırmızılıktır. Şafak gökteki kırmızılıktır. Güneş battığı zaman aydınlıktır. Onun altını çizelim. Yani özellikle burada bir yere git, temas edeceğiz vakada olduğu için inşallah. O da oruç bozarken milletin zifiri karanlığı beklemesidir. Bu peygamberin sünneti de değildir, sahabenin sünneti de değildir. Ufukta, semada güneş tamamiyle yok olduğu zaman, güneşin hiçbir ışını kalmadığı zaman, isterse gök beyaz olsun, hala aydınlık olsun güneş tamamiyle yok olduğunda ufuktan artık akşam namazı vakti girmiştir. Çünkü akşam namazının giriş vakti güneşin yok oluşudur. Mezhep fakihlerinin açık bir şekilde, net bir şekilde ortaya koyduğu gibi. Dolayısıyla e, hatta akşam namazının bitiş vaktiyle alakalı seleften şu görüşler var. Zifiri kara, yani şafakla beraber, kırmızılıkla beraber karartının başladığı andır demişler akşam namazının bittiği vakittir. Buranın altını çiziyorum. Akşam namazının bitiş vakti gökteki o beyazlığın yok olduğu andır demişler. Bak giriş vakti demiyorum ha. Selef akşam namazının çıkış vaktini gökteki beyazlığın tamamen kaybolup artık göğün siyahlaşmasıdır demişler. O kadar kısa tutmuşlar yani. O yüzden özellikle Ramazanlarda önce namaz kılacağız ondan sonra yemeğe duracağız. Çünkü akşam namazı bu noktada çok ihmal edilen, bu noktada gerçekten göz ardı edilen bir namaz. Ama Allah göstermesin yanlış sonuçlara, yanlış noktalara inşallah e, şey yapmayalım. Yanlış noktalara insanları sevk etmeyelim. Özellikle Ramazan'da akşam namazında herkes çok ciddi üzerine düşsün arkadaşlar. Fakihlerin çoğu bu görüşteler. Tabi racih olan görüşe göre, e, yani diğer en e, geniş bu mezhebi tutan görüşe göre, bu konudaki mezhebi en geniş tutan mezhebe göre, e, akşam namazının bitiş vakti, Gökteki siyah olduktan sonra kırmızılıkla karışık bir siyahlık vardır. Olmadı şafaktır o kırmızılığın adı. Kırmızılık yok olduğu zamanda gök simsiyah olduğu zamanda ne olmuştur artık? Allah'ım da olsun yasın namazının vakti girmiş demektir. Ve İbn Abdilber şöyle sözlerle ifade ediyor. Diyor ki eğer akşam namazının vakti çok geniş olsaydı kesinlikle Müslümanlar bununla böyle amel ederdiler. Hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem sahabe hem tabi hem onların yoluna güzellikle tabi olan herkes akşam namazında acele etmiştir diyorlar. Herkes akşam namazında acele etmiştirler. Bu konuya Allah rızası için dikkat edelim inşallah. Tabi yatsı namazının vaktiyle alakalı oraya geliyoruz. Yatsı namazının vakti neresiydi? Bu da güncel olan başka bir mesele. Yatsının bitiş vakti var mı? Gene Süleymaniye imsakiyesiyle milletin konuşmaya başladığı bir mesele. Onu anlatacağız inşallah. Yani yatsı namazının başladığı vakit belli. şafan yok olması. Göğün simsiyah karanlık olması. Peki ne zamana kadar sürer yatsı namazının vakti? Burada İbn-i Veb Malik'ten onun şafak yok olduktan sonra fecir duana kadar olduğunu yani sabah namazına kadar olduğunu nakletmiş İmam Malik Rahimallah'tan. Bu tavus ve kufe fakihlerinden bir grubun daha görüşüdür arkadaşlar. Hem İmam Malik hem tavus. Onlar yastı namazının vaktini diğer vakte kadar olduğunu söylüyorlar. Çünkü bir hadis var. Namazın vakti diğer namaz hazır olana kadardır diyor. Onu delil almışlar. O yüzden demişler ki Yatsı namazın vakti sabaha kadar devam eder. Davud ve Süfyan Essebri de bu görüştedir. Hasan İbn Hay yatsı namazının ilk vaktinin şafan yok olmasından gecenin üçte birlik vaktine kadar olan süresidir demişler. Gecenin üçte birlik vaktinden sonra artık namaz kaybolmuştur. Kaza etmesi gerekir o adamın namazı geçirdiği için. Nasıl hesaplıyorduk gecenin üçte birini? Akşam altıda güneş batıyor. Sabah altıda güneş doğuyorsa ne yapar? 12 saat yapar. 12-3'e bölünce 4'er saatten gecenin son 3'te 1'i de ne yapar o zaman? 6'nın üzerine 8 eklersiniz. Ne yapar? 10-11-12 gece 2. Yani gece 2'de böyle bir saat düzeninde gece 2'de yatsı namazının vakti bitmiş olur. Bu da fakihlerden bir diğer grubun görüşüdür. Ebu Hanife ve ashabı demişler ki müstahap olan vakit gecenin 3'te 1'lik vaktine kadar tehhil etmektir demişler. Ama gecenin <gülüyor> Evet. Gecenin ileriki vaktine kadar tehir etmekle alakalı bu Sevr'de aynı şekilde demiş. Gecenin yarısına kadar uzatmak müstahaptır demiş. Veya sınamazın vakti o zamana kadardır demiş. Onların bu ve buna benzer mezhebe giden bütün fakihlerin delil aldığı hadis ise Resulullah'ın şu sözüdür. لَوْلَا سَقَمُ السَّقِّينُ وَدَعْفَ الدَّعِيفُ Eğer hastanın hastalığı, zayıfın zayıflığı olmasaydı Ve lev la ne şukka ala ummeti ümmetime meşakkat olmasaydı La ekkartu ala şatrilleylī Yatsı namazını ne zamana tehir ederdi? Gecenin yarısına kadar. Yani gecenin yarısı da ne yapar? 6'dan 6'ya kadar 12 saat. Tam ortası 6 yapar. Yani gece 12'dir bu. Akşam eğer 6'da güneş batıyorsa Yatsı namazın müstahap olan vakti nedir arkadaşlar? Gecenin tam ortası saat 12 vaktidir. Peki e, tamam yatsı bu şekilde bitiş vaktiyle alakalı ihtilaf var. Sabah namazına geçeceğiz. Peki sabah namazı ile alakalı ne söyleyebiliriz? Şurada icma var ki sabah namazı fecirin yani fecir-ü sadık denen doğru fecirin doğuşuyla beraber girer. Fecir-ü sadık kazibin özelliği neydi? Daha önce de söylediğim gibi fecir-ül kazib şöyle ufukta yukarı doğru olan ışıktır. Birazcık görülür ve kaybolur. Ona yalancı fecir deniyor. Sahte fecir yani. fecr sadık olan ise doğru fecir ise ufukta böyle boydan boya yayılmış beyaz ışıktır. Yani ilk hatta yetebeyene khaytul esvedi minal khaytul evyad e, siyah iplik beyaz iplikten ayrıldığı andır bu ayette ifade edildiği üzere. Bu e, sabah namazının giriş vaktidir. Peki sabah namazının giriş vakti e, ne zamana kadar devam eder? Sabah namazının giriş vakti tekrardan güneşin doğuşuna kadar. Güneş ışınlarının artık güneşin görülmeye başlanmasıyla beraber tıpkı akşam namazında güneşin tamamıyla ufukta yok olmasıyla nasıl gün bitiyorsa güneşin ufukta artık ucunun görülmesiyle beraber de ne oluyor? Sabah namazı artık başlıyor vakit olarak. Peki sabah namazı gecenin karanlığında mı kılınmak müstahap sabah namazını? Yoksa sabah namazını aydınlığa bırakmak mı müstahap? Burada da fakihler ihtilaf etmiş. İmam Malik Leys ve İmam Şafi Evzai Ahmed bin Hanbel demişler ki, gecenin karanlığında ilk vaktinde kılmak müstahaptır demişler. Ve buna birçok rivayet getirmişler. İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadisi getirmişler ki, kadınlar gece namazında, sabah namazında namaz kıldıktan ve saftan çıktıktan sonra Onlar e, evlerine giderdiler ve karanlıktan kimse tanımazdı ne olduğunu. Yani hangi kadındır karanlıktan dolayı bilinmez. Tabii Ebu Hanife ve demişler ki aydınlığa doğru kılınması daha müstahaptır. Onlar da kendilerine başka delilleri e, başka rivayetleri delil almışlar. Dolayısıyla bu noktada ihtilaf var. Namazın genel olarak vakitleri bu anlattığımız, özetlediğimiz şekildedir inşallah. Burada e, ikinci hadiste kalalım çünkü o da uzayacak. Mesela çok uzun. Çünkü namazın vakitleri önemli, ehemmiyetli bir mesele. Bir de hadis gerçekten içerisinde şahıslarla, senetlerle iyice irdelenmesi gereken bir hadiste. O yüzden böyle uzun uzun açmaya gayret ettik. Burada kalalım. Allah nasip ederse hafta ikinci hadisten devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وَاَقْرِ دَوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ